اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحظرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوىس الخنّاس Ellezi yuvasıysa, fi sordurin nasi min elcinneti ve das. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna Allah ve melaiketahu yusallu na ala Nabi. Ya eyuha llezine âmanu, sallu aleyhi ve sallimu teslime. Sadekallahul Azim. Sallu Sallu Sallu ala şefii zünubina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Ol menba'i bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet Ol andeli bi gülzarı fesahat Muhammed Mustafa'a salevat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdinaş sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim veir el-mawtub aleyhim ve el-talin, amin ya Muhyi. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna adde el-shuhud inda Allah isna aşra şehr fi kitabillahi, yama xalag el arza فلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَالِمُ ما التَّقْوِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْأَزِبَ وَبَلَغَنَا رَسُولُنَا وَرَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ أَلَمَ أَقَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاهِكِينَ الشَّاهِدِينَ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 Bismillahi r-Rahman r-Rahim. indallah isna aşer şehran. Fi kitabillahi yama xalqa al-ısmawat ve al hurum. İla aakhir al-ıyya sadaka Allahul Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki hepimiz Müslümanız. Elhamdülillah, müminiz, inanmış ve inandıklarının icabına göre hareket etmeye gayret eden insanlarız. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bu hususta hepimize manevi uyanıklılık, şuur vererek ibadet ve taat hususunda gayretler ihsan edip kendi rızasına muvafık yaşamayı cümlemize bir müessere eylesin. Daha önceki geçen cumartesi konuşmamda da ifade ettiğim üzere, malumunuz Cenab-ı Hak bizleri yoktan var etmiş. Yoktan var edil, edilmemizde bir hikmet var, bir gaye var. Her dünyada yapılan her şeyin bir gaye ve maksadı vardır. Mesela bakın, şu üzerinde oturduğum kürsü bile, evet, ağaçtan, tahtadan filan yapılmıştır ama... ...bunu yapan bir usta var... ...bunu yapan ustanın da... ...bir gayesi vardır... ...bunu yapan usta... ...işte tahtayı... ...efendim bazı şeyleri... ...çiviyi vesaireyi bir araya getirmiş... ...ustalık hünerini de... ...ortaya koyarak... ...giriş yeri altı oturacak... ...vesaire bir şeyler yapmış... ...ama maksadınız nedir diye sorduğunuz zaman... ...üzerine çıkılacak... ...ve onun üzerinde... ...vaiz veya müfti veya hafızı Kur'an olan arkadaşlar orada oturup yüksekçe bir yerden insanlara vaaz edecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Maksat bu. Demek ki bunun bile yapılışında bir maksat var. İnsan ise bütün yaratıkların en şereflisidir. Yaratanı da Hazreti Allah Celle Celalühudur. Onun da insanları yaratmakta bir gayesi ve maksadı vardır. O gaye ve maksat da Cenab-ı Hakk'ın kullarına arzularını, isteklerini öğretmek istediklerini bildirdiği bir kitap vardır. Hazreti Kur'an orada insanları neden yarattığını niçin yarattığını Cenab-ı Hak ifade eder ve buyurur ki biz insü cinni görünen ve görünmeyen bütün varlıkları bizi tanımaları ve bize kulluk yapmaları için yarattık buyurmuşlardır. Maksat budur. Yeme, içme, eğlenme vesaire bunlar beşerin tabii ihtiyaçlarıdır. Tabii ihtiyaçları için irade kullanmaya fazla lüzum yoktur. Beşeri tabiat onu zorluyor. Mesela nefes alıp vermek yaşamak için tabii bir ihtiyaçtır. Öyle değil mi? Yani bunun için sizin Ayrıca bir mesai harcamınıza Bir efendim gayret Göstermenize lüzum yok. Cenab-ı Hak Tabi olarak bakın Adeta makinayı kurmuş Nefes alıyor, nefes veriyoruz Tabi Yaşamak bununla mümkün oluyor Cenab-ı Hak buna bağlamış Ama bütün bunları Bu nimetleri vermekteki Maksat da kendisine Kulluk yapmamızdır Kulluk yapacağız ki Dünyada Hazreti Allah'a değer vermiş olacağız. Vermiş olduğumuz bu değer onun emirlerine itaat şeklinde ortaya çıkacak. Bununla da Cenab-ı Hak razi olup öbür alemde o da bize değer verecek. Öyle değil mi? O da bize değer verecek ve değer verdiklerini nereye koyar koyuyorsa ki biz ona cennet diyoruz, bizi de yani değer verip kıymet verdiklerini oraya koyacaktır. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'a ne kadar değer veriyoruz? veya da Cenab-ı Hak bize ne kadar kıymet verecek? Geçen de yine söylemiştim. Büyüklerden bir zat böyle söylemiştir. Cenab-ı Hakk'ın yanında ne kadar kıymetli ve değerli olduğumuzu anlamak istiyor musunuz? Demiş. Tabii dinleyenler tabi olmaz mı Cenab-ı Hakk'ın indinde acaba değerimiz ne kadardır diye merak ederiz demiş. Buna karşı cevabı şudur o büyük Zatın yol gösteriyor Sen diyor Cenab-ı Hakk'a ne kadar Kıymet veriyorsan Mevla'nın yanında kıymetin o kadardır diyor. Bakın Bir ölçüdür bu Sen Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ne kadar Kıymet veriyorsun Yasaklarına ne kadar değer veriyorsun İşte senin de Cenab-ı Hakk'ın Önündeki değer ve kıymetin o kadardır Ölçü de budur Şimdi Cenab-ı Hak biz kullarının kullarının ibadet yapmasını istemiş, taatte bulunmamızı arzu etmiş ve abid ve zahid olmamızı istediği için ibadetten uzak isyankar olmamızı hatta Allah korusun imandan mahrum bir münkir olmamızı hiç istememiş. İnkar edici olmamızı. Küfrümüze razı olmamış. Öbür alemde bizi değerli İnsanlar olarak muamele yapıp bize ve bizi cennetine koymak için bu dünyada Cenab-ı Hak vesileler halketmiş, sebepler halketmiş. Namazı niyazı emrettiği gibi bunun yanında bazı mübarek günler, mübarek geceler de halketmiş, onu da bize haber vermiş, buyurmuş ki bu günlerde ibadetinizi daha çok kabul edeceğim. Bu aylardaki ibadetleriniz daha makbul olacak diye... Bizi cennete koymak için Cenab-ı Hak yol göstermiş. Ama orada orada bizi cebreden, kolumuzdan tutup zorla alıp götürecek bir tatbikat yapmamış. Yolu göstermiş, kendi hür irademizle bizi serbest bırakmış. Öyle mi? Nitekim düşündüğümüz, şöyle baktığımız zaman göreceğimiz durum budur. Bize... Mübarek günleri haber vermiş, mübarek geceleri haber vermiş, mübarek ayları haber vermiş, efendim, cumayı yaratmış, Ramazan-ı Şerif'i etmiş, diğer günleri bizlere birer nimet olarak vermiş ve fakat ne yapmış? Bugünlerin faziletini, değerini, kıymetini öğretip, haydi, işte durum budur, iradeniz ile serbestsiniz, serbestsiniz. Siz kendi arzunuzla bu günlerde kazançlı olmaya, kazançlı çıkmaya çalışın, gerisinde fazlı keremimden bol bol verecek olan da benim buyurmuş. Şimdi bugünkü okuduğum ayet-i de işte böyle faziletli, kıymetli günlerden bahsediyor. Bu günler yaklaştığı için ben de sizleri o günlerden haberdar edeyim diye o ayet-i celileleri ele alıp, bu yaklaşan mübarek günlere ışık tutan ayet-i celileler nedir? O günlerde bizi ibadet ve taata teşvik eden hadis-i şerifler nelerdir? Onları okuyup, öğrenip, icabına göre amel etmek üzere öğrenmemiz icab edenleri öğrenmiş olacağız. Şimdi bakınız. İçinde bulunduğumuz bu günler kameri bakımdan yani kameri diyorum ayın semadaki vaziyetine göre hazırlanmış olan takvime takvimde içinde bulunduğumuz ayın ismi Cemaziyel Ahir ayıdır. Bu ayın zannediyorum 27. 26. günlerinde olacağız. Ee, önümüzde bu ayı takip edecek olan ay Recep-i Şerif ayıdır. Önümüzdeki salı günü Salı günü, bugün cumartesi, yarın pazar, pazartesi, salı günü de Recep-i Şerif'in ilk günüdür. Recep-i Şerif ise, Recep-i Şerif ise Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiğine göre Cenab-ı Hakk'ın adeta Ümmet-i Muhammed'e bol ihsanda bulunmak için yaratmış olduğu fırsat ve imkanlardır. Bu imkanların olduğu aylardır. Şimdi belki bazıları çıkar. Yok efendim öyle Receptir bilmem e, üç aylardır veyahut da e, diğer faziletli günler ve aylardır. Bunların ehemmiyeti yoktur, bunların değeri yoktur diye insanlara yanlış telkinlerde bulunur diye düşündüğüm için bu mevzuda bakınız, Recep-i Şerif diyoruz. Ondan sonra üç aylar diyoruz. Üç aylardan ayrı hürmet edilecek. Cenab-ı Hakk'ın ihsanının bol olduğu aylar ve bu aylar içerisinde mübarek gün ve geceler vardır diyoruz. Bu hususta bize ışık tutan Kur'an-ı Kerim ne diyor? Evvela ona bakarız. Ahmet Mehmet ne demiş? Buna bakmayız. O Ahmet Mehmet vaiz olabilir, müftü olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Öyle mi? Evet. Bu olabilir. Ama biz bu mevzuda evvela yapacağımız iş Hazreti Kur'an'da bu mevzuda bir şey var mı? Ona bakarız. Kur'an-ı Kerim'de var olup da bize kafi derecede bizim anlayacağımız şekilde meseleyi vazı, açık bir şekilde ortaya koymuyor, mücmel kalıyor, kısa kalıyor. Biz tam anlayamıyorsak o zaman tam anlamamız için hadisi şeriflere bakarız. Hadisi şerifleri izah eden... Muhaddisler ve o hadis şarihleri bunu nasıl izah etmiş anlamış onlara bakar bize ışık tutmasına kıymet veririz. Bu bugün de böyledir. Mesela Türkiye'de mer'i ve mev mevcut kanunlar var. Bu kanunu hukuk okuyan her talebe hemen alıp tamam ben bunu en iyi anlıyorum diye ortaya çıkmaz. Bakar der ki benden evvel bu yolda daha ilerlemiş... ...daha derin, daha geniş malumatı olan... ...büyüklerimiz nasıl anlamış bu maddeyi... ...öyle mi bu kanun maddesini... ...nasıl izah etmiş... ...ve nasıl tatbik etmiş diye bakarlar... ...onun için bizde kanunlar vardır... ...orada kanun metin maddeleri yazar... ...onun üzerine kanun şerhleri vardır... ...haşiyeleri vardır... ...haşiyeleri vardır... ...tatbikatlı olarak yazılmış kalın kanunlar vardır... Bütün bu avukat olsun, efendim savcı olsun, hakim olsun bunlar o kanunlara bakar. Başka nasıl tatbik etmiş daha büyük efendim hukuk adamları diye oradan istifade eder ondan sonra eh onların da yardımıyla işte bu şöyleymiş diye ortaya koyar. İşte dini hususla bir nevi daha iyi anlayabilmemiz için böyle misal verdim. E bir ne vardır? Hocalar vardır öyle değil mi? Vaizler, müftüler vardır. Ama onlar sadece kendi ilmine güvenip ortaya çıkamazlar. Onlardan çok daha alim, çok daha bilgili, evendim bu işin mütehassısları vardır. Ve bir İmam-ı Azam Hazretlerinin ondan sonra daha başka bir e, İmam-ı Buhari Hazretlerinin ve bunların rivayet ettiği hadisi şerifleri izah eden zatların yaptığı öyle izahlar, öyle hususlar vardır ki, bugünküler onların yaptığını yapmak şöyle dursun, o izahları okuyup anlamaktan bile acizdir birçokları. Yani izah etmek o mevzuyu, meseleyi bırakınız, okuyup anlamaktan acizdir. O bakımdan bugünkü insanlar, bu işleri anlayabilmek için evvela ayet-i celileye bakar, hadisi şeriflerin yardımını alır. Onları anlayan zatlar nasıl anlamış? Tabii bu sıradan zatlarda olmaz. Mutlaka ilmiyle amel edile eden, salih, salih, takva insanlar, sözleriyle hayatlarıyla insana numune olmuş insanlar vardır. Mesela şimdi Türkiye'yi şu an için bir an için düşününüz. Bu memlekette bu memlekette din profesörüyüm diye öyle adamlar ortaya çıkmıştır ki şimdi birçokları onların hakkında falan şöyle demiş dediğiniz zaman ben e, ismen yermek vesaire olmasın diye söylemiyorum sizler biliyorsunuz anlıyorsunuz falan şöyle demiş dediği zaman sıradan halk bile bırak onu canım o kıymette onun ne kıymeti var efendim onun bir defa söylediğiyle kendinin ameli yoktur diyenler var mı yok mu ya işte bakın böyledir yani yani sıradan halk bunu gayet iyi biliyor neden ne, namazına güveni yoktur niyazına güveni yoktur söylediğini yaşadığına güveni yoktur hazreti Allah korkusuyla içinin, içinin haşyeti ilahi ile dolu olup söylediğimin manevi mesuliyeti nedir yarın huzur ilahide ben ne yaparım diyecek bir endişesinin olmadığı kanaatinde olduğu için ne de bırak onun dediğini O bizce bilinen insandır der Öyle değil mi? Ha, yani bugün sizlere bizim hadisi şeriften veya hutta salih selef dediğimiz selefi salihinden misal verirken öyle sıradan geçmişte böyle kendini bilmez ülema takımından olanlar hiç zaten misal olarak ele alınmaz. Onlara hiç kıymet verilmez. Kıymet verilen zatlar hepsi müttaki, hepsi alim, hepsi efendim... Takvalık bakımından bugün bizlerin hepimizden daha ileride ve imrendiğimiz insanlardır. Şimdi onun için evvela ayeti celileye bakalım. Şu önümüzde yaklaşan Recep-i Şerif hakkında cenab Hak ne buyurur? Onların hakkında. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresi. Öyle mi? Tevbe suresinin 36. ayeti celilesi şöyle başlar. Mevlamız buyurur ki, Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddatu'ş-şuhuri indallah. Hazreti Allah'ın yanında ayların adedi seneyi meydana getiren nedir? Aylardır öyle değil mi? Hazreti Allah'ın indinde ayların adedi isna aşara şehran. 12 aydır. Seneyi meydana getiren 12 aydır diyor Cenab-ı Hak. Düşünüyoruz. E biz de böyle biliyoruz zaten. Öyle değil mi? Sene on ay. Demek Hazreti Allah indinde de bu böyleymiş. Cenab-ı Hak böyle öğretmiş. Nerede bu böyledir? Fi kitabille. Cenab-ı Hakk'ın kitabında ister levh mahfuz deyin, ana kitap, isterseniz Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bir hakikat olarak anlayın. Mevla'nın yazısında, onun kaydın, Mevla'nın kaydettirdiği hakikatlerde. Senenin, o senenin ayları 12'dir. Ne zamandan beri bu böyle? Şimdi miladi bir takvim var 2004 demişiz öyle mi? 2004 seneden beri bu böyle. Hicri peygamberimizin Mekke'yi mükerremeden Medine'ye hicret edini, edişini başlangıç kabul eden semadaki ayın vaziyetini durumunu dikkate alarak hazırlanmış bir takvim var. 1400 küsür, 1420 küsür. Öyle mi? Bu kadar seneden beri bu böyle. Peki, senenin 12 ay oluşu ne zamandan beri 12 aydır? bin sene mi, bin sene mi? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Esteenü billah, bismillahirrahmanirrahim. Yevme halaqes sema ve'l arz. Yerleri ve gökleri yarattığımız zamandan beri bu böyle diyor. Öyle mi? Demek ki bu mevzuda yerler ve gökler şu tarihte yaratıldı diye bir tarih belli olmadığı için yani ezelden beri bu böyle. Cenab-ı Hak bunu yerleri ve gökleri yarattığı zaman, yoktan var ettiği zaman nasıl yoktan var etti? Ol dedi ve oldu. Öyle değil mi? Yoktan var ettiği zaman geçirdiği safhaları da yine Kur'an-ı Kerim'de haber verir Cenab-ı Hak. Yaratılıştaki Geçirdiği safları şey yapar meydana haber verirken mesela dağlar hakkında Cenab-ı Hak şöyle bilgi verir: Dünyayı yarattı Cenab-ı Hak yarattık ve ona hareket verdi. Bu hareketiyle boşlukta duruyor, boşlukta duruyor ama bir şeylik var, dengesizlik var. Bu dünyayı sabitleştirerek yani onu bir ahenkle, üzerindekilere zarar vermeyecek şekilde dönmesini temin edip sağlamlaştırmak için dağları dünyanın üzerine çivi olarak koydu Hazreti Allah ve Kur'an-ı Kerim'de buna temas etti dağları çivi yarattık buyurdu demek ki bir şeyde efendim tahtada en sağlam yer çivinin bulunduğu yerdir değil mi en sağlam taraf orasıdır dünyada da en sağlam yerler dağların etekleridir onun için zelzelede en az zarar gören dağların etekleridir diğer ovalar Cenab-ı Hakk'ın kullarına dünyada sunduğu bir nevi ekmek ambarı mesabesindedir oralarda ziraat yapılacaktır ziraat yapılacaktır yerleşim daha ziyade dağların eteklerinde olduğu zaman daha emindir biz şimdi bu inceliklere dikkat etmediğimiz için ekmek ambarlarına gittik, e, şehirleri yapmaya başladık. Böylece dünyada, dünyada gıda eksikliği baş gösterdi. Çünkü gıdanın yetişeceği yerleri biz ne yaptık? Evlerle doldurduk. Onun için ekecek, dikecek toprağı azalttık ve zelzele olduğu zaman da en çok yıkım, yıkım o toprağa şeylerden mümbit olan düz arazi üzerindeki kurulu yerlerde olmaktadır. Tahribat oralardadır. Burada da büyük bir yanlışlığımız vardır. Aslında bir memlekette bakınız muhterem müminler bir memlekette din o kadar mühimdir ki din dünyası içinde mühimdir ahireti içinde. Ben konuşmalarımda zaman zaman şunu söylerim. Bugün İslam dini diye ortada hak olan bir din var. Eğer insanlar İslam dinine inanmasalar, inanmasalar ama deseler ki biz bu dinin prensiplerini tatbik edeceğiz ama inanmıyoruz. İnanmayarak tatbik edeceğiz deseler tatbik edenler rahat eder. Ahirette hiçbir istifadeler olmaz. Dünyada rahat ederler ahirette istifadeleri olmaz eğer insan dese ki ben bu dini kabul edip tasdik edeceğim ve tatbik edeceğim dese onun dünyası da rahat olur ahireti de kurtulur şimdi biz bunu yapamadığımız içindir ki bakın büyük sıkıntılar içerisindeyiz sıkıntılar içerisindeyiz ve bir memlekette siz ne kadar kanun çıkarırsanız çıkarın kanunun altındaki boşluk kültür ve maneviyat dediğimiz malzeme ile doldurulmadığı müddetçe kanunlarınız daima afaki kalacak tatbikatta insanları huzura kavuşturmayacaktır. Evet. Bakın İslam dininde bir lüksü israf diye bir şey vardır. Lüks ve israf nedir o? İhtiyaç olmayan şeyleri şeyleri sadece süs olmak üzere almak demektir. İhtiyaç olmayanı. Mesela bugün şu memlekette mer'i bir kanun vardır. Şu anda meriyetle mi bu son değiştirmelerle şey yaptılar mı bilemiyorum. Men'i israfat kanunu diye bir kanun vardır. Düğünlerde mevlitlerde israfı önleme kanunu. Bu mer'i kanundur. Ceza verir insana. Ama tatbik edilmiyor başka. Mesela şu anda Türkiye'nin en mühim gündemi ekonomik bakımdan cari açık dedikleri yani ithalatımızın çok olup ona para harcamamız, ihracatımızda da o kadar para kazanıp bunun karşılığını ortaya koyamayışımızdır. Bugün Türkiye'nin en mühim meselelerinden birisi budur. Buna cari açık diyorlar. Yani ne yapmışız? Çok malzeme getirmişiz Türkiye'ye, buna döviz harcamışız. Ama bunun karşılığında o kadar fazla mal satamamışız. Satamayınca da elde ele paramız geçmeyince e, ithal etmek üzere harcadığımıza karşılık da elde ettiğimiz para yetmemiş. Arada bir açık var. İşte buna cari açık derler. Ve memleket için bugün tehlikedir. Herkes bundan bahsediyor. Neden peki bu kadar ithalata şey vardır? Hani ithalatta şu olur. Eğer bir memlekete sanayi ...ham maddesi, makinası ithal ediliyorsa... ...bundan o kadar korkmayın. Neden? Sanayi ham maddesi geliyorsa... ...burada ne yapacak? İşlenilecek, satılacak. İşlenirken adamlar çalışacak. Para kazanılacak. Demek ki sanayi madde, ham maddesinin ithalinde o kadar korkacak bir şey yok. Ne var? İçeride bir işçilik başlayacak. Ondan sonra eğer makina ithal ediliyorsa... Yine korkacak bir şey yok. İçeride kurulacak, vatandaş orada çalışacak, para kazanacak, onun ürettikleri de tekrar ihraç edilecek. Demek ki bir iş yapacaksın, hem vatandaşın kazanacak, hem ihracat yapacaksın, memleketin rahat edecek. Bunda da o kadar korkulacak bir şey yok. Ama şu anda gidiniz, gidiniz yabancı ülkelerden bize meyve ithal ediliyor. Buna bir ihtiyaç yoktur Türkiye'de. Bu daha ziyade fantaziden ibarettir. Ondan sonra Çin'den, Çin'den vapurlar ile çiçek ithal ediliyor. Yapma çiçek. Buna da bir ihtiyaç yoktur. Bizim evimizde yapma çiçek olsa neyimiz artar, olmasa neyimiz eksilir? İhtiyaç mıdır bu? Yok. Ama ne de. Peki bugün mevcut kanunlar var. Buna karşı niye önleyemiyoruz? Ha şunu önleyemiyorsun. Vatandaşına, vatandaşına Lüks ve israfın haram olduğunu öğretememişsin. Alt yapı yok. Sen ne kadar kanun çıkarırsan, ne kadar tüzük ilan edersen et, vatandaşın kendisi o inanca sahip olarak bu olmamalı, ben bunu yapmamalıyım, bu doğru değildir deme inancını okulda öğretemedi alt altyapın yoktur, o zaman o insanlarla istediğin neticeyi elde edemezsin. İşte din, haram, helal, efendim, israf vesaireyi öğreten din, bir memleketin huzuru ve rahatı için bu bakımdan lazımdır. Sen kalkacaksın, bütün bu dini prensipleri gericilik, yobazlık sayacaksın. Ondan sonra... sonra da kalkıp, şu olmadı, bu olmadı deyip duracaksın. İşte bunlar olmuyor. Yani maneviyatın ve dinin bu bakımdan faydası çok mühimdir. Ha, şimdi biz de, bakınız muhterem müminler, bugün, bugün... Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ibadatu taat'tan bahsediyor. Bu dinin hükümleri hayata geçirildiği zaman insanlar düzelip bir de anlayış ve kültürleri, şuur seviyeleri yükseldiği zaman çok mükemmellikler olacaktır. Bunda da maneviyatın rolü çok büyüktür. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri biraz önceki başladığım ayeti celiyle de bize evvela senenin aylarından haber verir. Bunun 12 olduğundan, 12 olduğundan, onun için dünya üzerinde hatta bunun başlangıcının yerler ve göklerin yaratılışından bu yana geldiğini, arzın ilk dünyanın yaratılışı ve bunun üzerinde Kur'an-ı Kerim'de yine dağların dünya üzerinde ne rolünün olduğu ve niçin dağların dünyaya konulduğunu temas ediyor ve oradan genişlemişti mevzumuz. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri yarattığından bu yana senenin ayı 12'dir. Burada devam ediyor Rabbimiz. Bakınız minha o 12 aydan 12 aydan erbaatun hurum dördü de hürmet edilen aylardır. Dördü hürmet edilendir diyor Cenab-ı Hak. Hür... Dördü de hürmet edilen aylardır. Dördü hürmet edilendir diyor Cenab-ı Hak. Hürmet edin de... dördü hürmet edilendir diyor Cenab-ı Hak hürmet edin demiyor hürmet edin buyursa o emrin verildiği andan itibaren başlar hürmet ama Cenab-ı Hak onun dördü hürmet edilendir buyurmakla demek ki eskiden beri hürmet devam edip geliyor ki onu haber veriyor Cenab-ı Hak ne zamandan beri bu devam ediyor bu hürmet hadisi şeriften öğreniyoruz peygamberimiz buyuruyor ki bu aylara dört aya senenin ayı on iki. Bunun içinden dördüne hangisi olduğunu henüz bilmiyoruz bakınız. Henüz bilmiyoruz. Dördüne hürmet edilmesi Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhis devrinden beri devam edip geliyor. Devam edip geliyor. Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın devrinde başladığı zamanda Cenab-ı Hak bu günlere bu aylara hürmet ediliyor diye haber veriyor ve hürmetin devam etmesini böylece ümmeti Muhammed'e hatırlatıyor. Ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed bu defa merak ediyor. Acaba bu hürmet edilip gelen aylar hangileri idi diyor. Bilemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat'taki bir konuşmasında bu hususa temas ediyor ve şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki evvela oradaki konuşmanın bir kısmında bütün Müslümanlara hitaben zaman dönerek devam edip geldi. Devam edip geldi. Ama şimdi şu bulunduğunuz sene öyle oldu ki ayların yeri yeri, vakti aynen Cenab-ı Hakk'ın senelerce, asırlarca, dünyani, dünyanın yaratılışından beri ilk olarak yarattığı gibi bugün o düzen ve o nizamı aynen aldı buyurdu Peygamberimiz. Ha, demek ki, bakınız bu ifadede de bir incelik var. De diyor ki Peygamberimiz zaman döndü. Döndü. Ve şu içinde bulunduğunuz gün, yani Hicretin 10. yılında Arafat'ta Peygamberimiz hac yaparken hac yaparken buyurdu ki bu sene s se, ayların yeri ayların yeri e, efendim ismi vesairesi peygamber-i bu hakkın ilk yarattığı düzen ne ise o düzen şeklini aldı buyurdu. Ha, demek o şekli aldığına göre ondan evvel bazı değişiklikler olmuş. Yerinden bazı oynamalar olmuş. Fakat zaman içerisinde bu zamanın akışı içerisinde yer değiştirmiş, şu olmuş, bu olmuş. En sonunda peygamberimizin Arafat'taki o veda hacında her şey yerli yerine kendiliğinden oturmuş. İnsanlar belki bunu bilerek yapmadı ama Mevla'nın kudreti var, Kadiri mutlak. İnsan farkına varmadan bile birçok şeyleri Cenabı Hak nizama koyuyor ve insan farkına varmadan o Mevla'nın istediği gibi oluyor. Onun için buna ne derler? Tevafuk derler. Mevla'nın ira muradına uygunluk demektir. Bazıları şimdi tesadüf der. Tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf boş, Hiç irade, akıl, güç, kudret olmayan boş, rastgele bir şeyin Rasgele bir şeyin bir yerlere gelmesi demektir. Buna tesadüf. Halbuki cihanda bu dünyada Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun iradesine, kudretine, ilmine tatil yok ki efendim o bir muattal kalmıyor ki herhangi bir şey başıboş kalsın. Hayır. Bütün yapılan şeyler Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle onun halketmesiyle oluyor ama Kötülüğe tevessül edenler cezayı istihkak ediyor, müstahak oluyor. İyiliğe tevessül edenler mükafata müstahak oluyor. Ama her şey Mevla'nın planı, programı dahilinde oluyor. Onun için tesadüf yok. Ne vardır? Tevafuk vardır. Mevla'nın muradına uygunluk vardır cihanda. Peygamberimizin de veda hacında öyle bir tevafuk oluyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ayına, gününe önceden bir takım müdahaleler oldu ise de olmuş ki o müdahaleler onun için peygamberimiz ne buyuruyor? Bu sene her şey yerli yerine oturdu diyor. Aylar yerli yerindedir. Bu ayların, ayların içerisinde dört tanesi hürmete şayandır diyor. Ta Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den beri bu dördün üçü bir aradadırdır peygamberimiz isimlendiriyor. Zilkade diyor, zilhıcçe diyor, Muharrem-i Şerif diyor. Ve bu konuşma yapıldığı zaman zilhıccededir peygamberimiz. Zilhıcçenin dokuzunda Arafat'ta bu konuşmayı yapıyor. Evet, bu üç ay hürmet edilip geliyor. Üçüncüsü, üçü böyle bir aradadır diyor. Zilkade, zilhıcçe... Muharre bir şey. Bunun üçü bir arada. Bir de bir i Şerif ayı vardır. O da Cemaziyel Ahir ile Şaban-ı Şerif arasındadır. O ayrıdır diyor Peygamberimiz. Ve böylece dört ayı isimlendirerek bize öğretmiş oluyor. Şimdi biz, bakınız ben size söylüyorum. Biraz e, bunlar da nereden çıktı veya nasıldır diye... E, şey yapıyoruz, anlamakta güçlük çekiyoruz. Neden anlamakta güçlük çekiyoruz? Burada da bir kültür noksanlığımız var. Nedir o noksanlık biliyor musunuz? Biz bu memlekette çocuklarımıza miladi takvimi, Hristiyanların kullandığı takvimi ve onun aylarının adını muhakkak öğretiyoruz. Ocak diyoruz. Şubat diyoruz, Mart diyoruz, Nisan diyoruz, Aslı efendim, Haziran, Mayıs diyoruz, Haziran diyoruz ve Aralığa kadar sayıyoruz. Öyle değil mi? Bunları öğretiyoruz. Ama bunun yanında şunu öğretemiyoruz. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret ettiğini başlangıç kabul eden ve ayın semadaki hareketlerini dikkate alarak hazırlanmış olan ve adına da hicri takvim denilen takvimi çocuklarımıza öğretemiyoruz öğretmiyoruz belki de buna lüzum hissetmiyor belki de dini hüviyetlidir diye bazı çevreler bazı maalesef cemiyette çocukları o hale getirdiler ki o hale getirdiler ki çocuk ne yapıyor ben din, e, hacıdan hocadan nefret ederim diyor var mı böyle diyen çok var öyle mi o aslında hacıdan hocadan nefret etmiyor hacı ve hoca bir insandır nihayet bir insandır o hacının ve hocanın şahsında dinden nefret ediyor söylediğinin farkında değildir mesela Hazreti Muhammedenil Mustafa Mekke-i Mükerreme'de ilk zamanda doğdu herkes seviyordu genç oldu herkes seviyor Muhammedül Emin diyordu öyle mi Herkes es seviyor Muhammedül Emin diyordu ve ona sevkalade itimatları vardı. Eğer itimatları olmasaydı Kabe'nin inşasında Hacerül Esad'ı yerine koyacakları zaman her kabile o taşı yerine koyma şerefi bana ait olsun diye aralarında mücadele ederken baktılar ki iş kızışacak, kavgaya dönüşecek. Durun. Bu kavgayı önlemek için kim Hazreti Muhammed orada onun hakemliğine o şey yapalım, müracaat edelim, o ne derse onu yapalım dedikleri zaman... ...Hazreti Muhammedenil Mustafa'ya bir bağlılık, sevgi, saygı olmasaydı buna kıymet verirler miydi? O da en güzel bir şekilde ortaya açtırdığı bir kumaşın üzerine taşı koydurtup, ucundan her kabilenin adamlarına tutturup beraberce kaldırtıp ondan sonra da kendi elleriyle alıp taşı yerine koymakla herkes bu şerefe nail oldu diye sulh salahı böylece temin edip, bütün Mekkeliler buna itimat etmediler miydi? Ettiler. Demek ki şahıs olarak bakın onu seviyorlar. Ona karşı bir efendim kıymet veriyorlar. Ne zaman ki kırk yaşına gelip vahyi vahiy kendisine geldiği zaman gelip Mekke'de ben artık peygamber olarak vazifelendirildim Hazreti Allah benim vasıtamla sizlerden şunu istiyor dediği zaman kimisi taşa tutmak kimisi seni görmek istemiyoruz kimisi sen ne kötü adamsın diye peygamberimize akrabası veya da yabancı hücum etmeye kalkıştılar mı kalkışmadılar mı demek bakın şahsında bir düşmanlık yok onun temsil ettiği dine düşmanlık var Neyin adına? Küfür adına. Şimdi 20. asırda da insan kalkıyor ne diyor? Efendim ben hacıdan hocadan dinden nefret ederim. Böyle bir nefreti var. O bu hale getirilmiş. O bu hale getirilmiş. Ve böylece bu şeyler, önderler, bu mühim şahsiyetler kötülenmek suretiyle onların şahsında onların temsil ettiği din kötülenmiştir. Ve işte bakınız böylece biz bu kötüleme neticesinde çocuklarımıza şunu öğretememişiz. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret edişini takvim olarak başlayıp bunun ayları nelerdir? Mesela Muharrem-i Şerif, Seferül ül Hayr, Rebi-ül Evvel, rebi cemaziyelevvel Ahir, Cemaziyel, Cemaziyel Ahir, Recebi i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif, Şevval Ayı, zilkade Kade, Zil ve deyip 12 ayın adını çocuklarımıza öğrenememişiz. Bana diyeceksiniz ki siz nereden öğrendiniz? Biz bu efendim öğretim sisteminin öğretmesiyle değil. Ondan gizli ve kapaklı olarak bunları öğrendik. Evet. Evet. Eğer sistem öğretseydi bugün hepimiz okul ortaokul mezunuyuz, lise üniversite mezunuyuz. Sayabiliyor muyuz bunları? Demek ki bakın burada noksan kalmışız. Bunları bilemiyoruz. Öğrenmiş olsaydık kaybımız ne olurdu? Ben öğrenmiş olmakla hiçbir kaybımız olmadı. Bilakis hem kültürümüz arttı, hem bilgimiz arttı, hem de konuşabilecek hale geldik. Demek ki öğrenmiş olmakla bir kaybımız olmaz, kazancımız olurdu. İşte Cenab-ı Hak, bakınız Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ederek buyurdular ki, buyurdular ki, Senenin ayları on bu on iki ayın içerisinde dördü hürmete şayandır ve bu dördün biri de Recep-i Şerif'tir. İşte önümüzdeki salı günü birincisine kavuşacağımız Recep-i Şerif bir böyle mübarek ta Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den beri hürmet edilen bir aydır. Biz de bu aya hürmet etmemiz lazımdır. Nasıl hürmet edeceğiz onu bilemiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bu dünyadan bu dünyadan açlık ve susuzluk sıkıntısı çekmeden ruhunuzu teslim etmek ister misiniz demiş. Düşününüz kim istemez bunu? Herkes ister. 2. Bu dünyadan imanınızı kaybetmeden imanınızla ahirete gitmeyi arzu eder misiniz buyurmuş. Demişler, düşünün herkes elbette arzu eder. Bu dünyadan vefat ederken şeytanın musallat olup size zarar vermesini, vermesini önleyecek manevi tedbirlerin alınarak şeytandan necat bulup kurtulmayı arzu eder misiniz demiş. Ve ondan sonra da şöyle şunu ortaya koymuş. Eğer bunları arzu ediyorsanız bu dört aya hürmet edin buyurmuş. Bu aya hürmet edin. Nasıl hürmet edin? Şöyle devam etmiş. Bir kesret-i sıyağım. Bu aylarda oruç tutmakla hür aya hürmet edin. İki, bu aylarda geçmiş günahlarınızı hatırlayıp Cenab-ı Hakk'a af dileyip tevbe etmekle bu aylara hürmet etmiş olun. Bu aya hürmet etmek böyledir. Öyle mi? Aya nasıl hürmet edileceğini gösteriyor. Bir, oruç tutarak. İki, günah ve hatalarınızdan dolayı Cenab-ı Hakk'tan af dileyerek, üç, Cenab-ı Hakk'ı zikrederek, siz ne yapın? Bu aylara hürmet edin. Buyurmuşlar. Öyleyse gelin biz de önümüzde Salı günü başlayacak Recep-i Şerif ayına şu konuşmayı dinledikten sonra hürmet edelim. Nasıl hürmet edecektik? Oruç tutarak. Öyle mi? Recep-i Şerif'in birinci, ikinci, üçüncü günü oruç tutabilir miyiz muhterem müminler? Tutarız Allah'ın izniyle. Eğer işlerimiz çok ağır değilse, Çok ağırsa onlara da ayrı şey var Efendim hürmet etme usulleri var ha, Nasıl hürmet etme Oruç tutmakla or şey yapabiliriz Hem de ayrıca Recep-i Şerif ayı içerisinde iki mübarek gece var Orada daha recep Şerif ayı çok kazançlı bir ay. Ayrıca bunun içinde iki gece var onlar daha da kazançlı. Cenab-ı Hak demek ki bizi cennete koymak için nimetler veriyor. Gösteriyor. günlerde diyor değerlendirin de sizi cennete koyayım diyor öyle mi? Ama biz istiyoruz ki kolumuzdan tuttursun zorla koydursun cehennemi öyle mi? Yok öyle şey. O zaman ne kıymeti var? Biz hür insanlarız öyle mi? irademiz var. İnsan şerefine zorlamak yakışır mı? Cenab-ı Hak zorlamaz mı? İcabında da zorladığı da olur ama o şiddetlidir. Allah muhafaza. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnne batşe rabbike leşe değil. şöyle tutması çok şiddetlidir diyor. O nasıl olur? E, Cenab-ı Hak bazı kere zorla Allah dedirtir insanlara. Ayağımızın altında uslu uslu duran, duran bu dünya var ya zelzele dediğimiz şeyle sarsılmaya başlar bir de bakarsın adamlara Allah diye feryat eder ama o, o şiddetlidir işte inne batşa rabbike leşedî Rabbinizin şöyle tutması çok şiddetlidir evet o çok şiddetlidir ona maruz kalmadan evvel hür iradelerimizle Aklımızı kullanarak Cenab-ı Hakk'a kulluk yapalım. Öyle değil mi? Bir nevi halimizle diyelim ki Rabbim biz kendimizi düzelttik. Ne olur? Dünyanın nizamı da düzgün devam etsin diyelim. Hazreti Ömer zamanında böyle bir şey oluyor da zelzele. Olduğu zaman Hazreti Ömer emir veriyor. Maiyetinde etrafında olan herkes tövbe, istiğfar, helallaşacak. Haklarını helal edecek birbirine. Durumunu gözden geçirecek diyor. Ondan sonra bir tepenin üzerine çıkıyor. Diyor ki Rabbim biz durumumuzu düzelttik Dünyada kendini düzeltsin de bizi sallayıp durmasın Diye yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a Onun için Rabbimizin Şiddetlidir tutması Ona meydan vermeden Gelin biz şu Ramazan şeyden Efendim Recep-i Şerif 3 aylarında Başlangıcıdır Kur'an-ı Kerim'de de hürmet edilen aylardan Birincisi biri olarak bildirilmektedir Recep-i Şerif'in Birinci, ikinci, üçüncü Günü oruç tutsak Perşembe günü olur. Zaten Perşembe günü akşam da nedir? Ragaib kandilidir. Evet. Ragaib kandilidir. İnşallah. Ragaib kandilinde de elimizden geldiği kadar ibadet ve taate devam edeceğiz. Recep-i Şerif ayında İhlas-ı Şerif'i çok okuyacak. Ve böylece Rabb'imizi razı etmeye çalışacağız. Ne dersiniz muhterem Rabb'im duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızay şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eylesin. Allah. Belki gelecek cumertesi, gelemeyeceğim. Ondan sonraki e-cümertesinde Allah'ımız izin verirse devam ederiz. Lillahi'l-Fatiha. Euzü billahi mineşşeytanirracim. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> Alaa Ne? Ne? No, um.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 birum bima ta'amun wala takunu kan I'm ilkel amsalu nızırı bu halin nasıl